Şüphesiz ben sizi onun tarafından, eğri yolun akıbetinden korkutan, müminlere müjde veren bir peygamberim. ki Rabbinizden mağfiret isteyin, sonra ihlas ile ona dönün ki sizi adı konmuş, tayin ve takdir edilmiş bir müddete kadar güzel nimetleriyle faidelendirsin.''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 emanet edilen yerlerini de o bilir, bunların hepsi ve bütün halleri o apaçık kitaptadır. O hanginizin ameli halu hareketi daha güzel olduğu hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Bundan evvel ise arşı su üstünde idi. An dosun ki ölümden sonra muhakkak yine diriltileceksiniz desen kafir olanlar mutlaka bu apaçık bir aldatmadan başka bir şey değildir derler and olsun ki biz kendilerinden azabı sayılı bir müddete kadar geciktirsek mutlaka diyeceklerdir ki bunu alıkoyan sebepte ne haberiniz olsun ki o bunlara geleceği gün kendilerinden döndürülecek değildir eğlenceye ala geldikleri şey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 dosun diyecek ki ''Beriden kötülükler bir daha gelmemek üzere uzaklaşıp gitti. Çünkü o bu anda şımarıktır. Halka karşı böbürlenendir. Dertlere, sıkıntılara göğüs gerip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar böyle değil. Günahlarını yarlığamak ve büyük mükafat işte bunlar, bunlar içindir.'' Şimdi sen, müşriklerin belki ona gökten bir hazine indirilseydi, yahut maiyetinde bir de melek gelseydi ya demelerinden naşi, sana vahiy olunandan bir kısmıdı Bu yüzden yüreğin daralarak hemen terk mi vereceksin. Sen ancak bir nezirsin, Allah'ın azabıyla korkutan bir peygambersin. Allah ise her şeye, Hakkıyla vekildir. Yoksa onu Kur'an'ı kendisi mi uydurdu diyorlar. De ki o halde haydi siz de onun gibi on sure getirin. Düzme ve uydurma olarak Allah'tan başka kime gücünüz yetiyorsa, kime güveniyorsanız onları da yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğrucular iseniz, eğer bunun üzerine ey müşrikler,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 Şüphesiz onlar, ahirette en çok zarar görenlerin ta kendileridir. İman edip de güzel işler yapanlara ve huşu ve tevazula Rablerine bağlananlara gelince, onlar cennetin yaranıdırlar. Onun içinde ebedi kalıcıdırlar onlar. Bu iki zümrenin hali kör ve sağırla gören ve işitenin Hali gibidir. Bunlar birbirine denk olurlar mı hiç? Hala iyi düşünmeyecek misiniz? An olsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermişizdir. O öyle demişti. Şüphesiz ki ben sizi Allah'ın azabından apaçık korkutanım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Hakikat ben sizi, başınıza açıklı bir günün azabı gelip çatmasından endişe ediyorum. Bunun üzerine kavminden küfredenlerin elebaşları. Biz seni kendimiz gibi bir insandan başka olarak görmüyoruz. Basit ve zahiri bir görüşle uyan en aşağı tabakalarımızdan başkasının sana tabi olduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü dahi görmüyoruz. Biz sizi bir akiz yalancılar sanıyoruz dediler. Nuh dedi ki, Ya ben davamın sıdkına şahit olmak üzere, Rabbimden gelen apaçık bir bürhan üzerinde isem, O bana kendi katından bir rahmet vermiş de. Bunlar sizin kör gözlerinizden,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 Çünkü onlar muhakkak ki Rablerine kavuşanlardır. Ancak ben sizi cahillik eder bir kavim görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam, Allah'tan, Allah'ın intikamından beni kim kurtarabilir? Bana kim yardım eder? Hiç de düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim nezdimdedir demiyorum. ''Ben kaybı bilmem. Ben hakikatte bir melekim de demiyorum. Bununla beraber gözlerinizin hor gördüğü kimseler müminler hakkında. Allah! Onlara asla bir hayır vermeyecektir dahi diyemem. Allah! Onların özlerindekini en çok bilendir. Eğer bunları tard edersem o takdirde şüphesiz ki ben zalimlerdenimdir.''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 Allah sizi helak etmek dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etmiş olsam bile, bu hayır haklım size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Ve nihayet ancak ona döndürüleceksiniz. Habibim, belki onu Kur'an'ı kendiliğimden uydurdu derler. De ki, eğer ben onu kendim uydurdumsa, günahı benim üstüme olsun. Halbuki ben sizin böyle bir iftira ile irtikap ede geldiğiniz günahtan tamamen uzam. Nuh'a şu hakikat vahyolundu. Kavminden gerçek iman etmiş olanlardan başkası asla iman etmeyecektir. O halde, beyhude üzülüp de işleye geldikleri şeylerden, tecavüzlerden dolayı tasalanma. Bizim nezaretimiz ve vahyimiz ile gemi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulmuşlardır, boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden herhangi bir güruh yanından geçtikçe onunla eğleniyorlardı. Dedi ki, eğer bizimle eğlenirseniz, biz de sizin de bu eğlendiğiniz gibi eğleneceğiz. Artık kendisini rüsvay edecek azabın kime gelip çatacağını, bundan başka ahiretteki daimi azabında kimin başına geleceğini ileride bileceksiniz. Nihayet emirimiz gelip de fırın kaynadığı zaman Nuh'a dedik ki, her birinden, her bir neviden erkek ve dişi ikişer çift ile aleyhinde söz geçmiş, helakleri takdir edilmiş olanlar müstesna, aileni ve iman edenleri içine yükle. Zaten onun maiyetindeki az kimselerden başkası da iman etmemişti. Nuh dedi ki, binin içerisine, onun akması da durması da Allah'ın adıyladır.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 Bir dağa sığınırım. O beni sudan korur. Nuhta şöyle dedi: Bugün Allah'ın emrinden esirgeyen, kendinden başka hiçbir koruyucu yoktur. İkisinin arasına dalga girdi o da boğulanlardan oldu. Tarafı ilahiden denildi ki: Ey Arz, suyunu yut. Ey Gök, sende tut.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 sana sığınırım. Eğer beni yargamazsan, beni esirgemezsen, kusurana düşmüşlerden olurum. Denildi ki, yanu sana ve gemide maiyetinde bulunanlardan gelecek mümin ümmetlere, bizden selam selamet ve bereketlerle in gemiden. Onlardan türeyecek diğer kafir ümmetler de vardır ki, biz onları dahi, Dünyada bol rızıklarla faidelendireceğiz. Sonra ise ahirette onları bizden acıklı bir aza çarpacaktır. Bunlar gayb haberlerindendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne kavmin o halde. Habibim sen de Nuh gibi her cefaya katlan. akibet hiç şüphesiz takvaya erenlerindir. ''Ade biraderleri Hud'u gönderdik. Ey kavmim'' dedi. ''Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. Siz Allah karşı yalan düzenlerden başka kimseler değilsiniz. Ey kavmim ben buna bu tebliğime mukabil sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım beni Yaradan'dan başkasına ait değildir.''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 ''Azap emrimiz geldi. Hududa da, maiyetindeki müminleri de bizden bir rahmet olarak selamete erdirdik. Onları ağır azaptan kurtardık. İşte, ad kavmi. Onlar Rablerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler. Peygamberlerine asi oldular. İnatçı her zorbanın emri ardınca gittiler.'' Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki, at kavmi Rablerine küfrettiler. Gözünüzü açın ki, Hud'un kavmi olan Ade, rahmeti i ilahiyeden ebedi uzaklık verildi. Semud'a, biraderleri Salih'i gönderdik, dedi ki, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan meydana getirdi. Sizi orada ömür geçirmeye yahut imara memur etti o halde. Ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tevbe edin. Hep ona dönün. Şüphesiz ki Rabbimin rahmeti çok yakındır. O duaları da kabul edendir. Ey Salih dediler. Sen bundan evvel içimizde ümit beslenen bir zat idin. Şimdi atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan bizi vazgeçirmek mi istiyorsun? Senin bizi kulluğuna davet ettiğin raptan hakikaten şek içindeyiz. Şüpheleniciyiz. Salih dedi ki ey kavmim. Ya ben Rabbimden gelen apaçık bir mucizenin üzerinde isem ve O kendinden bana bir rahmet, bir peygamberlik vermişse buna ne dersiniz o halde? Allah'ın intikamından eğer O'na isyan edersem kurtarmak hususunda bana kim yardım eder demek. Siz beni ziyana uğratmaktan, bunu bana karşı artırmaktan başka bir şey yapmayacaksınız. Ey kavmim! İşte size bir ayet, bir mucize olmak üzere Allah'ın şu dişi devresi artık onu serbest bırakın. Allah'ın arzında yesin ona. Fenalık edip dokunmayın. Bin netice sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu ayaklarını keserek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki Memleketinizde üç gün daha yaşayın. İşte bu yalanı çıkarılamayacak bir tehdittir. Vaktaki azap emrimiz geldi. Salih'i de, onun maiyetinde iman etmiş olanları da tarafımızdan bir esirgeme olarak azaptan ve o günün rüsvaylığından kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbin O çok kuvvetlidir, mutlak, galiptir. O zalimleri ise korkunç bir ses alıp götürdü de yurtlarına diz üstü çöken, canları çıkan kimseler olu verdiler. Sanki orada zaten oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semud kavmi hakikaten Rablerine küfrettiler. Gözünüzü açın ki Semud'a rahmeti ilahiyeden uzaklık verilmiştir. And olsun Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelip selam dediler, o da selam dedi ve eğlenmeden gidip onlara kısartılmış bir buzağa getirdi. İbrahim ellerinin buna uzanmadığını görünce onların durumundan hoşlanmadı, onlardan kalbine bir nevi korku gizledi. Onlar korkma dediler çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı hizmet için ayakta idi. Bu söz üzerine güldü. Biz de ona İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. Kadın, vay dedi, kendim bir koca karı, şu zevcim de bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Bu cidden pek şaşıracak bir şey. Elçi melekler Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Ey Ehl-i Beyt!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 ''İçinizde aklı başında bir adam da yok mu sizin?'' dediler. ''Andolsun senin de bildiğin vecih ile bizim senin kızlarınla hiçbir halk ve alakamız yoktur. Sen bizim ne dilediğimizi elbette bilirsin.'' Lut ''Ah'' dedi. ''Size yetecek bir kuvvetim olsaydı yahut sarp bir kalaya sığınabilseydim.'' Elçi melekler, yaluk, emin ol. Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana katiyen dokunamazlar. Sen hemen gecenin bir kısmında ailenle yürü, yola çık. İçinizden hiçbiri geri kalmasın. Yalınız karın müstesna. Çünkü onlara kavmine isabet edecek azap, hiç şüphesiz ona da çarpacaktır. Onlara vaat olunan,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 Medyen'e de biraderleri şu aybı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçeği, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi hakikat bir nimet ve refah içinde görüyorum. Şüphesiz ki ben bir gün hepinizi çepeçevre kuşatıcı bir azaptan korkmaktayım. Ey kavmim, ölçekte ve tartıda adaleti yerine getirin. Nas'ın eşyasını, mallarını, hakkını eksiltmeyin. Yeryüzünde fesatçılar olarak fenalık yapmayın. Eğer mümin kimseler iseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber ben sizin üzerinizde bir bekçide değilim. Dediler ki ey şuayt Atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımızdan ne dilersek onu yapmamızdan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Çünkü sen muhakkak ki sen biliyoruz yumuşak huylu aklı başında bir adamsın. Ey kavmim dedi ya ben Rabbimden gelen apaçık bir bürhanın üzerinde isem ve o bana kendisinden güzel bir rızık ihsan etmiş ise buna ne dersiniz? Size ettiğim yasağa rağmen kendim size muhalefet etmek istemiyorum ki. Ben gücümün yettiği kadar ıslaktan başka bir şey arzu etmem. Benim muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben yalnız O'na güvenip dayandım ve yalnız O'na dönerim.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 Dediler ki, ''Ey Şuayb, biz senin söylemekte olduğundan birçoğunu iyice anlamıyoruz. Seni de içimizden cidden zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı muhakkak ki seni taşla öldürürdük. Sen bizden üstün bir şeref sahibi değilsin ki.'' Şuayb, ''Ey kavmim'' dedi, ''Size göre benim kabilen mi?'' Allah'tan daha şereflidir ki onu tutup arkanıza atılmış değersiz bir şey edindiniz. Benim Rabbimin ilmi şüphesiz ne yaparsanız hepsini çepeçevre kuşatıcıdır. Ey kavmim elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapacağım. Yakında bileceksiniz ki kendisini rüsvay edecek azap kime gelecektir? ve o yalancı kimdir o azabı gözetleyin ben de sizinle beraber onu gözetleyeceğim makta ki azap emrimiz geldi hem şu aybı hem onun maiyetinde iman etmiş olanları bizden bir esirgeme olarak kurtardık Zulmedenleri ise korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke geldiler helak oldular. Sanki onlar zaten orada oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semud kavmi, rahmeti i ilahiyeden nasıl uzaklaştıysa Medyen kavmi ne de öylece bir uzaklık verildi. Am dosun ki biz Musa'yı da Firavun'a ve onun ileri gelenlerine mucizelerimizle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 Burada da, kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular onlar. Kendilerine verilen bu vergi ne kötü vergidir. Sana kısa olarak bildirmekte olduğumuz bu haberler helak olmuş memleketlerin haberlerindendir ki onların kiminin izleri ayakta kalmış kimi de biçilmiş ekin gibi yok olmuştur. Onlara biz zulmetmedik. Fakat onlar kendi nefislerine zulmettiler binaenaleyh. Allah'a bırakıp taptıkları yalancı ilahlar, Rabbinin asap emri geldiği zaman onlara hiçbir faide vermedi. Ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. Rabbinin yakalayışı, ahalisi zulmeder halde bulunan memleketleri,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 Biz onu, kıyamet gününü ancak sayılı bir müddet için geciktiririz. Gelecek olan o günde, Allah'tan izinsiz hiçbir kimse konuşmaz artık. Onlardan kimi şakî, pedbaht, kimi de sa'id bahtiyardır. Şaki olanlara gelince, onlar ateşledirler ki oradan. Çok feci bir nefes alıp vermeleri vardır onların. Gökler ve yer durdukça orada ebedi kalıcıdırlar. Rabbinin dilediği müddet başka. Çünkü Rabbin ne dilerse hakkıyla onu yapandır. Mesut olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği müddet müstesna olmak üzere gökler ve yer durdukça onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bu bir lutfu ihsandır ki tükenip kesilmesi yoktur. Artık onların tapmakta oldukları şeylerin kendilerini nefeci akibetlere sürükleyeceğinden şüphe içinde olma. Onlar daha evvelden ataları nasıl tapıyorlar idiyse başka suretle değil tıpkı onun gibi tapıyorlar. Biz de elbet nasiplerini, cezalarını eksiksiz vereceğiz. An olsun ki biz Musa'ya o kitabı, Tevrat'ı verdik de onun hakkında da ihtilaf edildi eğer. Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, elbette aralarında şimdiye kadar hüküm verilmiş, bitmişti bile. Hakikat onlar senin kavmin bu Kur'an'dan yana, şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin her birinin amellerini, amellerinin karşılığını onlara tam olarak verecektir. Çünkü o ne yapıyorlarsa hepsinden hakkıyla haberdardır. O halde sen Habibim, maiyetindeki tevbe edenlerle beraber emir olunduğun vecih ile dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin. Çünkü O ne yaparsanız hepsini hakkıyla görüştür. Bir de zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size ateş çarpar. Zaten sizin Allah'tan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın saatlerinde dosdoğru namaz kıl. Çünkü güzellikler, Kötülükleri günahları giderir. Bu iyi düşünenlere bir öğüttür. Sabru sebat et. Zira Allah iyi hareket edenlerin mükafatlarını zayi etmez. Sizden önceki devirlerde insanları yeryüzünde fesat çıkartmaktan vazgeçirmeye çalışacak, bu suretle onları helakten kurtaracak fazilet sahipleri bulunmalı değil miydi? O devirlerin insanları içinden, vazifelerini yaptıkları için kurtardığımız kimseler ancak pek azdır. Zalim olanlar ise yalnız kendilerine verilen dünyevi refahın ardına düştüler. Günahkar insan vardı onlar. Senin Rabbin ahalisi hem nefislerini hem yekleyerini ıslah edip dururken de o memleketleri sırf,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 Rabbinin şu sözü de tas tamam yerine gelmiştir. And olsun ki ben cehennemi bütün insan ve cin'den müstahak olanlarla dolduracağım. Peygamberlerin haberlerinden onunla kalbini tatmin ve tesbit edeceğimiz her çeşitini sana kıssa olarak anlatıyoruz bunda. Bu sure ile de sana halk ve müminlere bir öğüt ve bir Muhtara gelmiştir. İman etmeyeceklere ki elinizden, gücünüzden geleni yapın. Biz de şüphesiz çalışıcılarız. Siz gözetleyin. Biz de her halde gözetleyiciyiz. Göklerin ve yerin sırrı gaybı Allah'ındır. Her iş ona döndürülür öyleyse. Ona ibadet et. Ona güvenip dayan, senin Rabbin yapmakta olduğunuz şeylerden gafil ve habersiz değildir.